Kaos Europa, BDR Köln Radyosu. Köln Radyosunda iyi akşamlar. Mikrofonda ben Celik Akpınar. Tüm dinicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli nemler, ajanslara düşen son bir habere göre Almanya'da Hanöfer limanında bomba ihbarı nedeniyle. E, havalimanı şu an uçuşlara kapatıldı. Türkiye'den gelen bir yolcu uçağında arama yapılıyor. Ayrıntılar ilerleyen dakikalarda. Türkiye'de ise Ankara saldırısını düzenleyenler arasında Seher Çağla Demir adlı üniversite öğrencisinin olduğu yönünde bir açıklama vardı. Suriye'de ise Rusya kısmen savaş jetlerini çekmeye başladı. Türkiye'den ve Suriye'den son gelişmeleri telefon bağlantılarıyla öğreneceğiz. 17-18 Mart'ta Avrupa Birliği Türkiye zirvesi yaklaşırken mülteci pazarlığı ve vize spekülasyonları yoğunlaşıyor. Almanya'da yaşayan Türkler vizenin kalkacağına acaba inanıyor mu? İnanıyorum kalkacağına. Hükümetin güzel işler yapacağına inanıyorum. Mültecileri Türkiye'de tutmak istiyorlar, onu da başaracaklar Schengen vizesini bahanesiyle. Ben bir tuzak diyorum, bir kandırmaca diyorum. İkiyine uğraşıyorlar Türkiye'yi. Ama mülteci olmasa zaten vermeyecekler. Onu da bilincindeyiz. Konuya ilişki derlememiz, yayınımızın ilk bölümünde. Nikap ve başörtüsü nedeniyle işten çıkarılmak Avrupa Birliği'nin eşit muamele yasağının ihlali mi? Avrupa Adalet Divanı Fransa ve Belçika'dan iki kadının şikayetini ele almaya başladı bugün. D-Tip'ten Bekir Alboğa, insan hakları ve eğitimde fırsat eşitliğini savunan Avrupa'da bu konuların hala mahkeme intikal etmesinin çok üzücü olduğunu söylüyor. Bu konudaki derlememizde yine yayınımızın ilerleyen dakikalarında. Evet, tüm gelişmeler, röportajlar, söyleşiler saat 19'a kadar sürecek Kör Radyo siyemde. Konkurs Europa. Türkçe Radyo Keyfiniz Köln Radyosu Yapmış hayalini, mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri. Yaşar, hayali kadar kimi hayal eder bir ömür kadar kimi inanmaz kiminin kalbinde tanrı kimi tüser hayatına kimi yakalar yıldızları Gerçek yapmış hayalini, mutsuz hayatının parça parça dağınık resimleri. Ay ay ay ay ay insanlık yaşar ayaali kadar kimi hayal eder bir ömür kadar kimi inanmaz kiminin kalbinde Tanrı kimi tüser hayatına kimi yakalar yıldızları, Kimi yaşar? Hayalik kadar, kimi hayal eder? Bir örüyetti kadar kimi inanmaz Kimi neyin kalbinde Tanrı? Kimi kısar hayatına? Kimi yakalar yıldızları? Yomandan dinledik yıldızları yakalamak. Funk House Europa. Türkiye'de Nusaybin ve Şırnak'ta sokağa çıkma yasakları operasyonlar sürerken ölümlü çatışma haberleri de geliyor. Ankara'da son 5 ayda yapılan 3. canlı bomba saldırısına ilişkin soruşturmada sürüyor. Ankara saldırısını düzenleyen intihar bombacılarının kimliklerinin saptandığı resmen açıklandı. Güneydoğu'daki operasyonlar, çatışma haberleri ve Ankara saldırısının Türkiye'de günlük sosyal hayatı da etkilediği bildiriliyor. Değerli dinleyiciler, şimdi ayrıntıları almak üzere Ankara'ya uzanıyoruz. Hattımızda muhabirimiz Rahmi Yıldırım var. Rahmi bugün itibariyle Ankara katliamı ile ilgili olarak neler aktaracaksın? Resmi açıklamalara göre katliamda ölenlerin sayısı 35, hastanelerde 15'e ağır olmak üzere 48 yaralı tedavi görüyor. Kimliklerin tespit edilmesinin ardından bugün Türkiye'nin dört bir yanında cenaze törenleri yapıldı. C cenaze törenleri yer yer hükümet karşıtı, protestolara da sahne oldu. İntihar saldırısının yapıldığı Atatürk Bulvarı ve Güven Park otobüs durakları bugün yeniden trafiğe açıldı. Patlamanın izlerinin gözlendiği duraklara gelen yurttaşlar gözyaşlarını tutamadılar. Her gün yüz binlerce insanın uğradığı Kızılay Meydanı ve Güven Park, Belki de tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. E, katliamın ardından sosyal medyada özellikle Ankara ve İstanbul için alışveriş merkezleri ve halkın yoğun olduğu mekanlar toplu taşım merkezleri için bomba ihbarları birbirini izliyor. Bomba ihbarlarına gerek kalmaksızın bu mekanlar Ankara saldırısından bu yana zaten çok tena. Emniyet yetkilileri resmi nitelik taşımayan bu gibi ihbarların ciddiye alınmaması yönünde uyarlar yapıyorlar. Genel tedirginlik atmosferine bağlı olarak bugün İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde emniyet şeridine bırakılmış dörtlü farları yanıp sönen bir otomobil bomba endişesine yol açtı. Trafik kilitlendi. Ön kapısı kontrollü şekilde patlatılan otomobilin benzini bittiği için bırakıldığı anlaşıldı. Peki Rahmi soruşturmada gelinen son durum ne? Katliamda can veren 35 kişinin yanı sıra iki ceset daha var. İçişleri Bakanlığın açıklamasına göre bunlardan biri bombalı aracı kullanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ser Çağlar. Demire Ay 1992 doğumlu bir kişi İçişleri Bakanı aileden alınan DNA örneğinin karşılaştırılmasıyla kesin sonuca ulaşıldığını Seher'in PKK üyeliğinden yargılandığını ikinci ceset için incelemenin sürdüğünü söyledi. Ankara'da patlatılan otomobil Urfa'da satın alınmış yani çalıntı değil ve soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltında sorgulanıyor 10 kişi de aranıyor. Resmi açıklamaya göre katliamı düzenleyenlerin kimliği ve örgütü saptanmış peki eylemi daha doğrusu katliamı üstlenen var mı? Katliamı açıkça üstlenen yok çelik. Üstlenme olmamakla birlikte kamuoyundaki genel algı saldırının PKK tarafından ya da bağlantılı örgüt, Kürdistan Özgürlük Şahinleri adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiği yönünde. PKK'ya yakın kaynaklarda saldırının hedefinin, Ankara Güven Park'ta üstlenmiş Çevik Kuvvet Polis Birliği olduğu belirtiliyor. PKK katliama ilişkin bir açıklama yapmadı henüz. Bununla birlikte Ankara katliamından dört gün önce İngiliz Times gazetesine konuşan KCK yöneticisi Cemil Bayık'ın sözleri dikkati çekiyor. Cemil Bayık, Türklerin Kürt kentlerini yağmalayıp yaktıklarını, Kürt halkının intikam hisleriyle dolduğunu, halk savaşında yeni bir döneme girdiklerini, gelinen noktada ölüm kalım mücadelesi verdiklerini artık her yerde savaşacaklarını, temel hedeflerinin Tayyip Erdoğan'ı ve AKP iktidarını devirmek olduğunu söylemiş. Peki Ankara katliamı ile ilgili olarak bugün siyaset düzleminde neler oldu? İktidardaki AKP, muhalefetteki CHP ve MHP Ankara'da yaşanan patlama ve terör olayları üzerine ortak bildiri yayınladı. Bildiride meclis bu konuda üstüne düşen milli sorumluluğun farkındadır ifadelerine yer verildi. Halkların Demokratik Partisi bildiriye katılmadı. Parti Eş Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin grup toplantısında konuştu. Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetini ülkeyi ayrıştırmakla suçladı. Her olayda partisinin sorumlu tutulduğunu kaydetti Demirtaş ve... Kucaklaşacağımız bir ülke bırakmadılar. Evlerinde balya ile para yakalandığında bile mağdurluğu kimseye bırakmadılar diye konuştu Demirtaş. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Kahramandan tatilde olan Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasını istedi. Ankara saldırısının ardından soruşturmada gelinen noktayı saldırıya ilişkin yapılan açıklamaları arkadaşımız Rahmi Yıldırım değerledi. Teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli dinleyenler Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği e, buradaki vatandaşlarını yeni saldırılar olasılığı konusunda uyardı ve kendilerine özellikle AVM'lerde alışveriş merkezlerinde saldırı düzenlenebileceğine ilişkin işaretler e, geldiğini açıkladı Büyükelçilik. Bu arada Alman okulları ve kreşleri de... De ...zamanından önce... ...kapatıldı... Yalınız. Gel Adanalı kız, güzel Ecalı kız, kara taş yollarında gezemiyorum yalnız. alış kolduna gider Antep yoluna sevdiğim kızı geliyor bak salına salına sevdiğim kızı geliyor bak salına salına gel Adanalı kız güzel Eda'da kız Hatuna çarşısında gezmeyeyim yalnız gel Adanalı kız güzel Eda'da çok azam yollarında gezemiyorum ya. başkasını alır mıyım gövru tanıdık olurken başkasını alır mıyım gel atanalı kız güzel etadık kız kara yollarında gezen bir gel atanalı kız güzel etadık kız yüreğim ahlesinde geze yalnız Şükrü'ye tutkundan dinledik Adana yollarında. Bugün patlama ve bomba ihbarları nedeniyle Almanya'da gergin saatler yaşadı yaşıyor değerli Akşam saatlerinde Hannover Langenhagen Hava Limanı'nda bomba ihbarı nedeniyle İstanbul'dan gelen bir Türk Hava Yolları uçağı arandı. Yolcular uçaktan hızla indirildikten sonra uçak güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerince kontrol edildi. Hangara çekilen uçakta arama devam ediyor. Hanover Havalimanı'na giriş çıkışların bir süre kapatıldığı ama şimdi tekrar normale döndüğü haber veriliyor. Gelişmeleri birazdan haberlerde de aktaracağız. <gülüyor> Bir başka haberse bu sabah Berlin'in göbeğinde Charlottenburg'da trafik tüm yoğunluğuyla seyrederken meydana gelen patlamanın yarattığı heyecandı. Önce acaba bir terör saldırısı mı sorusu akla gelirken daha sonra organize suç şebekelerinin bir hesaplaşması olabileceği ihtimali ağırlık kazandı. Alman medyasında çıkan haberlerde patlama sonrasında VW Passat modeli otomobilde ölen şoförün 43 yaşında bir Türk olduğu bildirildi. Soruşturma Patlama yetkililerinin verdiği bilgiye göre patlamada ölen Mesut Ön isimli kişi aldığı çeşitli cezalardan tanınan daha önce de hakkında uyuşturucu ticareti yasa dışı şans oyunları ve kalpazanlık suçlarından kısa bir süre önce soruşturma açılmış bir kişi olduğu anlaşıldı. Berlin Başsavcılığı Sözcüsü Martin Steltner terör saldırısı ihtimalinin olasılık dışı olduğunu suikastın aracın altına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Suikastın organize bir suç şebekesi ile bağlantılı olup olmadığını ve saldırının hedefinde gerçekten aracın sürücüsünün mü yoksa sahibinin mi olduğununsa henüz polisçe araştırıldığı da bildirildi. Görgü tanıkları Berlin'in Charlottenburg semtindeki Bismarckstrasse'de sabah saat 8'de bir çarpışma sesi duyduklarını, araç kentin merkezine doğru yol alırken patlama sonrasında takla attığını, araçtan kopan parçaların etrafa yayıldığını ve aracın daha sonra park etmiş bulunan bir otomobile çarptığını anlattılar. Polisin ve itfaiyenin caddedeki çalışmaları nedeniyle Deutsche Oper Metro durağı yakınındaki Bismarckstrasse, İki yönlü olarak trafiğe bugün kapatıldı. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses deyse çığlık oluyor Üşüyor toprak, taşlar üşüyor Muslatı yakın eden yollar üşüyor Bugün kederliyim, beterim bugün Sesime ses deyse çığlık oluyor Üşüyor toprak, taşlar üşüyor Uslu tat yakın eden yollar ürüşüyor Rümma gözlerini ...kış gibi bir mevsim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'den asker çekme talimatı... ...dün ajanslara acil koduyla aktarılmış ve birçokları için de sürpriz olmuştu değerli dinleyenler... Putin'in bu girişiminin Cenevre'deki barış görüşmelerinde Suriye rejiminin elini güçlendirmek olduğu yönünde yorumlar da yapılıyor. Nitekim Putin de Suriye'deki Rus güçlerinin barış süreci için gereken koşulları yarattığını söyledi. Bu arada ilk parti Rus savaş uçaklarının Suriye'de Laskiye vilayetine bağlı Himeim'in üssünden ayrıldığı yönündeki haberler ...ajanslara yansıdı. Rusya'nın Suriye'de 30 adet savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin e, bulunduğu biliniyor. Rus yetkililer hava savunma sistemlerinin Rusya'ya dönüp dönmeyeceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan Rusya Başkanlık Sarayı Sözcüsü Sergei Ivanov... ...kısmen asker çekmemize rağmen Suriye'de terörizme karşı operasyonları sürdüreceğiz... ...ancak bunun için şimdiye kadar Suriye'de konuşlandırdığımız kadar askeri güce gerek yok diye konuştu... Telefon hattımızda şimdi Suriye'deki gelişmeleri yerinde izleyen gazeteci Hediye Levent var. E, Hediye Levent, Rusya'nın Suriye'deki askerlerini geri çekeceği haberi geldi. Önce ardından da kısmen çekeceği ayrıntısı geldi. Sanki Rusya, Suriye'deki askeri misyonuna son veriyormuş gibi yanlış bir algı uyandırdı ilk etapta adeta. Nedir bu açıklama? Ne anlama geliyor? Ee, evet. Ee, sanırım e, Rusya uluslararası düzeyde böyle heyecan dalgaları yaratmayı seven ülkelerden. E, çünkü Suriye'de askeri e, müdahaleye başladığı dönemde de bir takım heyecan dalgaları yaratılmıştı. E, Suriye'de e, Rus varlığına dair evet, kısmi e, çekilme söz konusu. E, ancak Rusya Suriye'ye askeri olarak müdahaleye başladığı zaman e, çerçevesini belirmişti ve bunu, e, bu çerçeveyi de çeşitli açıklamalarla dile getirmişlerdi. E, neydi bu çerçeve? Buna göre e, 6 ya da 8 ay hava saldırısı yapılacaktı. E, bu 6-8 aylık süre içinde Suriye'de sahada yani çatışmalı e, bölgelerde dengelin sağlanması amaçlanacaktı. Suriye ordusu çok yorgundu çünkü 5 yıldır devam eden bir savaş söz konusuydu. Silah, lojistik destek vesaire gibi açılardan Suriye ordusunun toparlanması sağlanacaktı. Bir diğer unsur ise yani hava saldırıları devam ederken askeri açıdan Rusya'nın müdahalesi devam ederken diğer taraftan Rusya, e, siyasi düzeyde de yoğun girişimlerini sürdürüyordu. E, ve bu, bu, bu e, girişimlerini e, yoğunlaştıracağı Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için zemini e, oluşturmak üzere e, girişimlerini arttıracağını da duyulmuştu. İlk hava saldırılarına başladığı günlerde. Peki, e, dolayı... evet. evet buyurun evet. devam edin. E, dolayısıyla Rusya'nın Suriye'den e, kısmen tamamen değil kısmen Asker çekmesi Suriye içinde çok şaşkınlık yaratan bir durum olmadı. E, dünya medyasının aksine burası nispeten daha sakindi. Ancak buna rağmen e, Suriye içinde de e, ufak bir heyecan yarattığını söyleyebiliriz. Ki e, Suriye'de nadirdir Cumhurbaşkanlığı, Ordu, Dışişleri Bakanlığı ve birkaç kurum daha eş zamanlı pek açıklama yapmaz. E, dün bu sebepten yani Rusya çekiliyor mu çekilmiyor mu diye e, neredeyse Suriye'deki bütün eski kurumlardan da hayır böyle bir durum söz konusu değil şeklinde açıklama yapılma, yapılması gibi bir ihtiyaçla ortaya çıktı. Moskova böyle bir açıklamayla bu çıkışıyla aslında ne amaçlıyor? Rusya'nın stratejik hedefi ne önümüzdeki döneme ilişkin? Ee, evet Rusya e, neredeyse 6 aydır hava saldırılarına devam ediyor ve e, Rusya'nın müdahalesinin başladığı dönemden e, bugüne kadar aslında sahada dengeler epey değişmiş durumda askeri açıdan e, aynı şekilde siyasi düzeyde de Cenebra görüşmeleri e, yılan hikayesine dönmüştü neredeyse e, ölü doğdu şeklinde yorumlar yapılıyordu 6-8 ay öncesine kadar. E, o süreç yine Amerika leşit devletleri ve Rusya'nın öncülüğünde yeniden canlanmış oldu. E, önümüzdeki günlerde tabi Cenevre süreci var Suriye içinde bir seçim süreci var dolayısıyla Rusya'nın e, bu süreç öncesi yani Cenevre görüşmeleri ve seçim süreci öncesinde şöyle bir siyasi mesaj verdiği söylenebilir. E, ben Suriye'ye as, durumu e, askeri ve siyasi açıdan dengelemek ve siyasi sürecin çözüm sürecinin önünü açmak için zemini yara, e, oluşturmak üzere müdahale etmiştim şartlar oluştu şu anda da e, askeri açıdan e, operasyonlarımı hafifletiyorum ve kısmen geri çekiliyorum şeklinde bir mesaj vermiş oldu. Dolayısıyla e, siyasi çözüme vurgu yapmaya çalıştığı söylenebilir bu anlamda. Bu arada tabi Cenevre'de başlayan yeni tür Suriye Barış Konferansı da sürüyor. E, tüm bu gelişmelerden Suriye'de barış adına yakın bir zamanda, e, Rusya'nın bu tavrını da göz önünde tutarsak, yakın bir zamanda hı hı. somut bir gelişme beklemek mümkün mü? Öncelikle şunu belirtelim ee, Rusya'nın Suriye'den çekilmesi zaten söz konusu değil yani e, gerek S-400 e, radar sistemi gerekse iki tane askeri üste hala varlığını sürdürüyor. Bunu bir, bir notunu düşelim. Diğer taraftan yakın dönemde bir barış süreci olabilir mi? E, neredeyse 3 haftadır bir ateşkes devam ediyor Suriye'de. Oldukça kırılgan bir ateşkes. Sık sık ihlal haberleri de geliyor. Ancak ülkede neredeyse bütün kesimlerin çok yorgun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 5 yıldır devam ediyor savaş. Ekonomik açıdan, askeri açıdan, psikolojik açıdan. E, diğer taraftan Suriye'deki kriz artık sınırlarını aşalı çok oldu. Yani Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra artık Avrupa ülkelerine de taşmaya başladı. Dolayısıyla Suriye'de siyasi bir çözüm artık herkes için zorunlu hale geldi. Nispeten şartların uluslararası düzeyde yani savaşa taraf olan ülkeler arasında da Suriye içindeki taraflar açısından da asgari müşterek uzlaşma müştereğinin arttığını da söyleyebiliriz. Evet bir barış umudu giderek yükseliyor ancak yine de oldukça zorlu ve taşlı bir yol olduğunu da belirtmek gerekiyor. Evet, Suriye'deki gazeteci Hediye Levent, Suriye'deki barış umudunun gittikçe arttığını tüm sorunlara rağmen söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü Suriye'den asker çekme talimatı üzerine ilk parti savaş jetleri de Suriye'deki üstlerinden bugün ayrıldılar. Asker azaltma girişiminin arkasında yatan muhtemel sebepleri ve beklentileri gazeteci Hediye Levent'ten öğrendi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gönlümün sevda yolunda Bilirim aşkım benden uzakta Seni sevmek günah olmayacaksa bu sevgiyi yaşarım senden da Seni sevmek günah olmayacaksa Bu sevgiyi yaşarım senden uzaktan Funkaço Europa Kanal Radyosu canlı yayınını, yayınını dinliyorsunuz. Evet, değerli dinleyenler, NSU davasında heyecanlı sayılabilecek bir haftanın ilk duruşması bugün vardı. Yarın davanın ana sanığı BATÇP'nin mahkemenin sorularına sözlü değilse bile. Yazılı cevap vermesi bekleniyor. Bugünkü 269. duruşmada ise NSU kurbanlarından Halit Yozgat'ın avukatları mahkemeye dilekçe verdiler. Ayrıntıları NSU davasını izleyen arkadaşımız Ayça Tolun'dan öğreniyoruz. 2006 yılında Kasılda sahibi olduğu internet kafede NSU terör hücresi tarafından katledildiği varsayılan Halit Yozgat'ın ailesinin avukatları bugün istihbarat birimlerini suçlayarak Halit Yozgat'ın ölümüne istihbarat örgütlerinin zaaflarının yol açtığını ileri sürdüler. Halit Yozgat ve ailesi adını bugün mahkemeye dilekçe veren müdahil avukatlar, Brandenburg ve Turing'in eyalet istihbarat birimleri için vaktiyle çalışan muhbirlerin yeniden ifadelerinin alınmasına ve çeşitli belgelerinde yeniden incelenmesini talep ettiler. Aşırı sağcı NSU terör hücresinin katlettiği varsayılan Halit Yozgat'ın avukatları Brandenburg ve Turingen eyalet istihbarat birimlerini kendi elemanlarını ayrıca bilgi ve belgelerini korumak amacıyla 1998 yılında hücre üyeleri aranmakta olduğu halde bu konuda faaliyette bulunmamış olmakla suçluyorlar. Ayrıca Halit Yozgat'ı da kapsayan seri cinayetlerin önünün ancak bu şekilde açılmış olduğu tezini savunuyorlar. Mahkeme ilgili talebi önümüzdeki günlerde değerlendirecek. Öte yandan yarınki duruşmada BATÇP'nin bir kez daha mahkeme heyeti tarafından daha önce kendisine yöneltilmiş olan soruları yazılı olarak cevaplaması da bekleniyor. Evet bugünkü 269. NSU duruşmasında kurbanlardan NSU kurbanlarından Halit Yozgat'ın avukatları mahkemeye dilekçe verdiler. Ayrıntıları arkadaşımız Ayça Tolun Aktardı. Şimdi Elmas Topçu ile günün diğer gelişmelerine geçiyoruz. Hannover Langan Havalimanı'nda bomba ihbarı. İstanbul'dan gelen Türk Hava Yollarına bağlı TK-1555 sayılı uçakta bomba ihbarı üzerine arama yapıldı. Yolcuların hızla uçaktan indirilip terminale getirilmesinden sonra uçağın bomba uzmanlarınca kontrol edildiği bildirildi. Cumhuriyet gazetesi uçağın tuvaletinde bomba var yazısı bulunduğunu bildiriyor. Kuzey hangarına çekilen uçakta incelemeler sürerken uçuş pistinin tekrar hava trafiğine açıldığı bildiriliyor. Terminallerin de yolculara açık olduğu haber veriliyor. Bu da bomba ihbarının asılsız olduğuna yoruluyor. Belçika'da düzenlenen terörle mücadele operasyonunda polise ateş açıldı. Belçika ve Fransa polisinin düzenlediği ortak operasyonda güvenlik görevlilerinin üzerine ateş açıldığı bildirildi. Üç Belçika polisinin haf hafif yaralandığı bildiriliyor. Operasyonun Paris saldırılarıyla bağlantılı olarak düzenlendiği doyuruldu. Paris'te 13 Kasım'da çok sayıda radikal İslamcı eylemci saldırılar düzenlemişti. Olaylarda 130 kişi hayatını kaybetmiş saldırıları ışit üstlenmişti. Olayın ana faili olduğu tahmin edilen Salih Abdeslam... ...saldırılardan bu yana yakalanamadı. Almanya'da 3 eyaletteki seçimlerde koalisyon tartışmaları sürüyor. Baden-Württemberg'te FDP, Yeşillerle koalisyon görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Böylece seçimlerden birinci parti olarak çıkan Yeşillerin... ikinci parti olmayı başaran CDU ile koalisyonu daha muhtemel bir hal almaya başladı. SPD'nin galip çıktığı rhineland pfalz eyaletinde ise... Koalisyon müzakereleri öncelikle Yeşiller ve FDP arasında yapılacak. Sosyal demokratlar bu eyalet ikinci güç olan CDU ile hükümet kurmaya sıcak bakmıyor. Saksonya Anhalt eyaletinde ise koalisyon üçlü modele doğru ilerliyor. Burada birinci parti olan CDU'nun SPD ve Yeşillerle hükümet kurması muhtemel görünüyor. Seçimlerde yüzde yedi buçuk oranında oy kaybeden sol parti muhalefette kalacağını açıklamıştı. CDU ise ikinci güç olan AFD ile kesinlikle hükümet kurmayacağını duyurmuştu. Funkhaus Europa Her Kuşağın Sesi Köln Radyosu Avrupa arasında 7 Mart'ta yapılan zirvede Türkiye'nin sığınmacıları geri alması karşılığında ülkeye vize muafiyeti ve Avrupa Birliği tam üyeliği müzakerelerinde yeni fasılların açılması gibi olanakların sağlanacağı yönünde görüş birliğine varıldığı açıklanmıştı değerli dinleyenler. Tüm bu gelişmeler ertesinde Almanya'da YouGo Enstitüsü tarafından Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde varılan mutabakat maddelerine Alman halkının bakışını ortaya koymak amacıyla yapılan bir araştırmada Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlandırılmasına Almanların oldukça mesafeli baktıkları ortaya çıktı. Ankete katılanların %38'i üyelik süreci için başka şeylerin de yerine getirilmesi gerektiğini savunurken %49'u Türkiye'yi kesinlikle Avrupa Birliği içerisinde istemiyor. Üyelik sürecinin hızlandırılmasına destek verenlerin oranı sadece yüzde dört düzeyinde. Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmesine ise Almanların yüzde yetmişi karşı çıkıyor. Destek verenlerin oranı yüzde on sekiz. Bu arada değerli dinleyenler Güney Kıbrıs Rum yönetiminden de Avrupa Birliği üyeliği yolunda Türkiye'nin Açmak istediği fasıllara koyduğu blokajı kaldırmayacağı sinyalleri geldi. Bugün Güney Kıbrıs'a ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Başkanı TUSK bu akşam da Başbakan Davutoğlu ile bir araya geliyor. TUSK'un ziyareti 17 Mart'ta Brüksel'de yapılacak zirve öncesi tabii önem taşıyor. Peki özellikle Türkiye'de algılandığı gibi bu pazarlık sonucunda Türkiye için acaba vize serbestisi çıkar mı? Sokaktaki Vatandaş bile bu konuda aslında çok umutlu değil gibi. Serap Doğan'ın vize kolaylığı konusunda nabız yokladığı Köln sokaklarından görüşler. İnanıyorum kalkacağına, hükümetin güzel işler yapacağına inanıyorum. E, Avrupa Türklerden çekiniyor diyelim. Sayı olarak, güç olarak, e, inanç olarak... Türklerden çekiniyorlar gibi geliyor. Yani onlar bize ülkemiz her yere çok rahat girip geliyorlar, geziyorlar. istedikleri gibi mal mülk sahibi olabiliyorlar. E biz de aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Hayatta yakmazlar. İstemiyorlar bizi. 50 sene buradayız. Biz biliyoruz. İsterim, tabii isterim. Tabii isterim ama buradaki millet bakın düşünceleri nasıl. Kaç kişi, kaç kişi AFD'yi seçiyorlar şimdi. Yabancı düşmanlık çok burada var ve Türkleri de çok kötü düşünüyorlar. Mültecileri Türkiye'de tutmak istiyorlar. Onu da başaracaklar. Çengel vizesini bahanesiyle ben bir tuzak diyorum. Bir kandırmaca diyorum. Bir pazarlık olduğunu düşünüyorum. Ya yani mülteciler olmasa zaten vermeyecekler. İkinlaya uğraşıyorlar Türkiye'yi, Ama mülteci olmasa zaten vermeyecekler. Onun da bilincindeyiz. Kalkması lazım muhakkak. Olacak ben düşüneceğim. Olması lazım olacak yani. Mesela eş dost akraba mesela buradakiler gider gelir onlar oradan gelir. Bunlar oradan gider. Daha iyi olur yani. şimdi onların son golünü görelim bakalım ne var o paketin içinde mutlaka farklı şeyler çıkacak Türkiye'den çok daha farklı şeyler isteyecekler Türkiye onları ben yapamam diyecek Dolayısıyla vizede zaten kalkmayacak. E, vizenin kalkması için zaten bir de şu var. Geri kabul anlaşması var. E, geri kabul dediği dünya kadar insanı Türkiye kabul etmek zorundayım diye imza atacak. Kalkmaz. Bu zamana kadar hep aynı şekilde konuşuldu. 35, kaç senden beri EU'ya girmeye çalışıyoruz? 40 senden beri. Onu hiçbir ilerleme yaptık mı yapamadık. Gene yapamayacağız. Aynı şekilde kalacak. Avrupa Birliği veya Avrupa sürekli bizi hep bu sürü şeylerle oyalıyor. Bu da bir <gülüyor> oyalama şerisi değil mi taktiği? Kesinlikle kalkmam. Yani insanın eşi vardır, dostu vardır, akrabası vardır, insanların rahatlıkla gelip gitmesi çok çok önemli. Düğünü var, derneği var, her türlü şeyler var. Hastalığı var Allah korusun, kesinlikle kalkmalı. Mülteci, kozu var Türkiye'nin elinde, İnşallah onu sağlam kullanırlar. Bakacağız kısmet, inşallah kaldırırlar ama pek sanmıyorum. Benim anneannem geçen sene gelmişti, 3 ay sürdü vizesini alması. Evet vatandaş vize kolaylığı ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda öyle fazla iyimser değil görüldüğü, işitildiği kadarıyla. Tüm bu gelişmeler ve tartışmalar 17-18 Mart yani Perşembe ve Cuma günleri Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde bir şekle ve karara dönüşecek değerli dinleyenler. Biz de tabii gelişmeleri Kön olarak izleyeceğiz. Bu arada Türkiye'den gelen son bir haberi de hemen ekleyelim buraya. HDP'li 8 milletvekili hakkında daha fezleke hazırlanıp Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştığı haber veriliyor. Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri de şunlar. Faysal Sarı Yıldız, Ferhat Encü, Aycan İrmez, Çağlar Demirel, İmam Tahçiyer, Feleknaz Uca ve Adem Geveri ile Gülser Yıldırım. Ruhumu dolandık, bıraktım yıkasın ruhumu... İş yerinde başörtüsü taktığı için bir çalışanın işten çıkartılması... ...Avrupa Birliği'nin eşit muamele yasasının ihlalimidir. Bugün Avrupa Adalet Divanı bu önemli soruya cevap bulmak için toplandı değerli dinleyenler. Biri Fransa, diğeri Belçika'dan iki kadın... Kapalı olmalarından kaynaklı sorunlar nedeniyle işten çıkartılmış, konu her iki ülkenin en yüksek mahkemelerinde görüldükten sonra Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı. Bugün görüşülmeye başlanan davada karar 5 ay sonra bekleniyor ama çıkacak sonuç bütün birlik üyesi ülkelerde istihdam yaşamını Etkileyeceğinden yakından tabii takip ediliyor. Konuyu Kör Radyosu ekibinden Elmas Topçu araştırdı. Kendisi bir kez daha stüdyoda. Elmas somut olarak Avrupa Adalet Divanı'nın bugün ele almaya başladığı iki davayı kısaca bize anlatır mısın? Fransalı davacı bir bilgisayar programcısı Çelik nikap olarak da nitelenen sadece hani gözlerin görüldüğü biçimde çarşaflı olan bir evet. örtü biçimini kullanıyor. Bir programcının yani bu kapalı olan programcının bir müşterisi çarşafını çıkarmazsa nikabını çıkarmazsa kendisiyle çalışmayacağını belirtiyor. Kadının patronu da durumu aktarıyor çalışanla kapalı olan çalışanına ancak kapalı kadın çarşafının nikabını çıkarmayı reddedince işten iç, iç, çıkarılıyor. Bu birinci dava. İkinci dava Belçika'da bir şirketin resepsiyonunda çalışan e, başörtülü bir kadının şikayeti e, üzerine görülüyor. İşvereni iş sözleşmesine dayanarak başörtüsünü çıkarmasını istiyor. Çünkü sözleşmeye göre... O iş yerinde çalışanların dini veya siyasi semboller kullanması ya da masasına onları içeren şeyler koyması yasak. Kadın çalışan başını açmayı reddedince işine son veriliyor. Bu iki dava şimdi Lüksemburg'taki yüksek mahkemede. Her iki davada kendi ülkelerindeki yüksek mahkemelerde görüldükten sonra Avrupa, Avrupa Adalet, Adalet Divanı'na geldi. yansımış oldu. Peki Fransa ve Belçika'da hukuki yollar tükendi anlamına mı geliyor bu? Fransa'da kamuya açık alanlarda kara çarşaf, burkayalı nikap ve benzeri giysiler biliyorsun 2011'den beri yasak. Ayrıca evet. mahkemeler laik sistem temeline dayanarak bu tür davalarda... Başörtülü davacılar değil devlet lehine kararlar verdi şimdiye kadar. Nikap ve kara çarşaf yasağı Belçika'da ise Fransa'dan da önce 2010 yılında kabul edildi. Belçika'da kiliselere bağlı okullar dışında başörtüsü yasağı da mevcut. Geçen yıllarda hatırlarsın bunların tartışmalarını da yine Körn Radyosu'nda aktarmıştık. Evet. Ee, o nedenle konu Lükselmürk'ta ki Avrupa'nın bu en yüksek mercisine bu şekilde kendi ülkelerindeki iç yolların, iç hukuk yolların tükenmesi üzerine yansıdı diyebiliriz. Peki ne zaman karar çıkması bekleniyor ve en önemlisi Almanya etkisi olacak mı çıkacak kararın? <gülüyor> O olacak. Öncelikle ne zaman bekleniyor ona bakalım istersen. Radyomuz VDR'in Brüksel muhabiri kararın yaklaşık beş ay sonra çıkacağını bildirdi bugün öğlen saatlerinde mahkeme başlar başlamaz. Çıkan karar ülkeleri doğrudan bağlayan bir karar olmayacak yalnız. Yani ülkeleri hani şöyle yapın ya da böyle yapın diyen bir hüküm olmayacak. Zira bu tür yüksek mahkemeler biliyorsun prensip kararı veriyor ancak... O prensip kararı başörtüsü nikap burka veya kara çarşaf nedeniyle Müslüman kadınların e, işten çıkarılması ayrımcılıktır. Uygulamalarınızı düzeltin şeklinde de olsa e, ya da e, hayır eşit muamele yasasına hiç aykırı değildir şeklinde de olsa ya her iki koşulda da karar ne olursa olsun Almanya'da da yasal düzenlemeleri etkileyecek. Başörtüsü tartışmalarını yıllardır tanıklık eden Federal Hükümetin İslam konferanslarına da katılan Didip yönetiminden Bekir Alboa kararın kapalı kadınların Aleyhi yönde çıkması hem aşırı sağcıların işine yarar hem de ortak yaşamımızı olumsuz etkiler diye konuşuyor. Almanya'da bazı bakanlıklarda, başbakanlık seviyesinde, kimi bakanlık seviyesinde başbakanlı hanımların çalışabilir hale gelmiş olması bizi sevindiriyor. Olumlu bir yöne doğru gidiyoruz. Bu olumlu olarak geriye çevirecek de insanların eşit muameleye tabir tutumlularının önünde getirilecek her engel, insanları dışlanmışlık duygusuna itecektir. Dışlanmış duygusuna itilmiş olmak uyup içerisinde birlikte yaşamayı desteklemez maalesef. Alboa'nın dediklerine ilave olarak çelik karar davacılar aleyhine çıkması halinde Almanya'da işverenler çarşaf, nikap veya başörtüsü gibi dini veya siyasi e, e, sembol sayıp bu tür şeyleri İş yerlerini yasaklayabilir. O zaman da çalışanların dava açması şansı azalır ya da yok olur. Yok tam tersi yönde bir karar çıkarsa yani hakimler din ve vicdan özgürlüğüdür derse bu sefer de Almanya'da yasal düzenlemeler bu yönde netleşmiş olacak. Ve başörtüsü e, nikap e, nedeniyle işten çıkarmalar belki de azalacak ya da tam tersine birçok şirket o insanları hiç işe almamayı tercih edecek, başım ağrımasın diye düşünerek belki de tabii sonradan kapananlar hariç bu e, böyle görünecek durum belki. Peki Almanya'da genel bir başörtüsü veya örtülme yasağı var mı Fransa veya Belç Belçika'daki gibi? Almanya'da genel bir yasak anayasaya aykırı demişti federal federal parlamentonun bilirkişileri hazırlattığı 2012 yılında açıklanan özel rapor. 2015 yılı Ocak ayındaysa tam işte 1-1 yıl 2-3 ay öncesinde de diyelim Almanya Anayasa Mahkemesi kamuyu açık okullarda özellikle genel bir başörtüsü yasağının Anayasaya aykırı olduğunu hükmetmişti. Biz de buradan dinleyicilerimize aktarmıştık. O zaman da mikrofonumuza konuşan birkaç kişinin görüşleri mesela şöyleydi. E doğru bir karar. Başörtüsü inanç özgürlüğüdür. Her yerde başörtülü de çalışılabilir, okunabilir. Ben karşı değilim kesinlikle. Başım açık olmasına rağmen. Hiçbir sakıncası yok yani çocukları da etkilememesi lazım. Yani aile evde çocuğuna eğitim vermeli. Çünkü bizim çocuklarımız Alman okullarına da gidiyor. Ve orada da katolik mi dersin, geliş mi dersin katılıyorlar. Kiliseye bile gittikleri oluyor. Her aile kendi çocuğuna kendi dinini, yönünü göstermeli. O zaman kimse yani ne öğretmen çocukları etkileyebilir ne de başka türlü herkes kendi için. Başörtüsü konusunda Almanya'da e, prensip ne onu da söyleyelim. Kısaca iş yerinde huzur ortamına olumsuz etkisi var mı ve başörtüsü işverenin zararı uğramasına veya müşteri şikayetinde neden oluyor mu buna bakılıyor. Okullarda başörtüsü yasağı ayrıca bir tartışma konusu yıllardır. Bavira, Berlin, Bremen, Hessen, aşağı Saksonya, Thüringen ve Zarlan'da farklı sebeplerden <gülüyor> dolayı başörtüsü yasağı var okullarda. E, Kuzeyren Vesfalya'da da vardı ancak geçen yıl Anayasa Mahkemesi'nin genel yasağı üzerine bu karara aykırı olacağı yönde hükmü üzerine okul yasası değiştirildi. Şimdi okulların takdirine bırakıldı. Evet Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü ve nikapla ilgili iki şikayeti bugün görülmeye başlandı ve bu konu Almanya'nın da gündeminde ayrıntıları Elmas Topçu aktardı. Teşekkür ediyoruz. den başkası asaptır Canına canan'ın bulunca insan tamamdır Tatlı dil yılanı delinden çıkartır Bunca şair yanılmış olabilir mi Ey gönüllerin efendisi aşk Ya üzerime toprak gibi ıslat Vay kaderimin ta kendisi aşk Susuz sual siz emrinde bu Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Ne dediğin dil, nasıl dedin onay. Açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Açılır kapılar gülersen, detay. Kolay. Ve günün duyurusunda sıra. Funkhaus Europa, Köln Radiosu. Günün duyurusu. 1996'da müzik piyasasına giriş yapmasının ardından hareketli şarkılar ve akıllarda kalan farklı görsel imajlarıyla Türk pop müziğinin bol ödüllü sanatçılarından Gülşen bu cumartesi Köydeki hayranlarını coşturmaya hazırlanıyor. Soğudu havalar burada, güneş açmıyor, telefonu da hiç açmıyor. Beklesin diyor ne acelesin. Sibel Can, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Mustafa Sandal ve Yeşim Salkım. Tüm bu isimlerin ortak bir noktası var. Hepsi de Gülşen'in kaleminden çıkma şarkılar seslendirmiş son yıllarda. Sadece kendi hitleriyle değil, başka yıldızlara yazdığı şarkılarla da başarılı olan Gülşen... ...Köln'deki konserinde özellikle 2015 yazında çok ses getiren... ...Bangır Bangır adlı son albümünden seçtikleriyle sahnede olacak. Sartori Zeyla adlı mekanda yapılacak konserde kapılar saat 22'de açılacak. Kurtlarını dökmek isteyen pop severler için kaçırılmayacak Gülşen konserinin biletleri 29 ,90 euro, ,90 euro 90 sentle 49 euro 90 sent arasında değişiyor. Adresi Frizin 44 Köln. <gülüyor> Sizlerle vedalaşma zamanı geldi ama Hanofer'deki son durumu da size aktaralım. Hanofer'de Türk Hava Yolları uçağında bomba var ihbarı üzerine uçakta arama yapılmıştı. Şu an itibariyle uçakta bomba bulunmadığına dair açıklama yapılmadı. Ancak incelemeler sürüyor ve yolcuların valizlerini beklediği, kendilerini bekleyen yakınlarıyla görüşmelerine de izin verildiği söyleniyor. Bu da bomba ihbarının asılsız olduğu yönünde yorumlanıyor. Evet bizlerden bu akşam için bu kadar. Akşamın editörü Deniz İnce Diken ve mikrofonda ben Çelik Akpınar. Yarın yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Baholu ya belki sen gelirsin diye ışıkları söndürmedim yere düşsün lan çıksa çek senin adı Den Erfinder der Russen-Disco treibt es zu neuen Partyufern. Funkhaus Europa präsentiert Born in UA. DJ Juri Gursi ein und alle werden tanzen. 70er Disco und Ethnopunk zu Elektropolka. Strictly aus der Ukraine. Born in UA. Am 18. März im Musik und Frieden in Berlin. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.